Herkese merhaba. Hemzeminde Rıfk Ösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz ve bu hafta Sosyal fayda iletişiminde kışkırtıcılık üzerine konuşacağız. Ee, özellikle de çok bilinen kampanyaları PETA kampanyalarını ele alacağız ve bunlar üzerinden sosyal fayda iletişiminde ne kadar kışkırtıcı olunmalı, kışkırtıcı olurken nelere dikkat etmeli ya da nereye kadar ilerleyebiliriz gibi soruların cevaplarını arayacağız. Ee, PETA çok uzun zamandır oldukça sert kampanyalar yürütüyor ama her zaman kurulduğundan beri sert kampanyalar ve sert eylemler yürüten bir e, gruptan bahsediyoruz hayvan hakları alanında. Evet, e ...radikal bir grup, yani sadece kampanyaların e, iletişimlerinde değil, kampanyaların kendi formatlarında da böyle davranıyorlar. Yani hayvanat bahçesi basıp hayvanları serbest bırakmak, e, işte tavuk çiftliği basıp e, çiftliği dağıtmak gibi. E, ya da kürk genlerin üzerine boya atmak gibi. Kürk genlerin üzerine boya atmak gibi radikal eylemler yapıyorlar. Genellikle de bu eylemler... ...hak ihlali ya da suç olarak tanımlanıyor şeyler tarafından, bulundukları ülkelerin hukuku tarafından. Ama bu mahkeme süreçleri ve benzeri şeyleri de bir mücadele alanı olarak kullanıyorlar. Reza'nın kampanyalarında çok kışkırtıcı bir dille karşılaşıyoruz genel olarak baktığımız zaman. Ve bu kışkırtıcı dili aslında var olan her tür değeri e, kullanan bu değerler üzerine yükselen kampanyalar oluyor. Bir doğru ya da yanlış demek mümkün değil ama özellikle izlenen, özellikle döndüğünüz andan itibaren gözünüze çarpacak ve sizi şok edecek ilanlar tasarlamak üzere çalışan bir kampanya sistemleri var. En son e, kampanyalarında çıplak bir kadın... Hayvanlar üzerinde, köpekler üzerinde yükseliyordu. İsa gibi poz vermişti ve önünde de bir haç tutuyordu. Bir melek haline gelmişti. Aslında kampanya söylemi oldukça yumuşak. Onlar için bir melek olun, her zaman evlat edinin diyor. Yani daha doğrusu her zaman barınaktan kurtarın, asla almayın Diyor. Söylem ne kadar e, yumuşak olursa olsun, özellikle Katolik Kilisesi'ni çok öfkelendiren bir kampanyayla karşı karşıya kaldık. Gerçi onlar öfkelenmeye de genelde meyilli oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi burada e, hakikaten e, tamamen çıplak. E, işte göğüsleri e, elinde tuttuğu haç tarafından kapatılmış. İşte kasıkları da o haçın alt tarafı tarafından kapatılmış bir figür görüyoruz. Kanatları olan arkada. Klasik bir melek imgesi e, kullanılmış. ...belki anlaşılmaz diye... ...şimdi mı şey yapıyorum... ...harekete geçiriyorum böyle şeyleri görünce ama... ...anlaşılmaz herhalde diye düşünmüş olmalılar ki... ...bir de kadının kafasına hale koymuşlar yani. Evet, bu, bu bütün kanatların bu, yanına. Bütün bu göstergeler yetmiyor, siz salak olabilirsiniz... ...bir de bakın buna hale koyduk, bu melektir ha... ...diyen bir yaklaşımı da var. Ama tabii bundan daha ötesi burada... ...bu kavramsallaştırmanın... ...kendisinden çok... ...yani kavramsallaştırmadan çok... ...bu kavramsallaştırmaya... ...hadi e, nesne edilen diyeyim yani meze edilen diyecektim ama nesne edilen kadın vücudu burada e, önemli. E, muhtemelen kadın örgütlerinden de çok tepki alıyor bu tür kampanyalar. Biraz yabancılaşmış olabilirler hani PETA'dır bu yapar falan diye başka birisine göre daha az tepki görüyor olabilir ama... ...tepki görmemesi de pek mümkün değil bu haliyle. Çünkü idealize edilmiş bir kadın imgesiyle karşı karşıyayız. Zaten genelde kampanyalarını iki e, hattan e, gördüğümüzde şok oluyoruz. Daha doğrusu kampanyaları iki hattan tepki çekiyor. Bunlardan biri muhafazakar kanat oluyor her zaman için. İşte e, Katolik Kilisesi'nin sinirlenmesi, öfkelenmesi ya da bu ilana karşı çıkması gibi. Fakat diğer hatta şimdi PETA başından beri e, özellikle Pamela Anderson'ın çok büyük çabaları sayesinde de... E, ...süper modellerle dolu bir... ...bir dünyada kendine sözcüler seçiyor. Bu sözcüler... ...şu anda konuştuğumuz ilanda... ...Joanna Krupa'nın e, rol aldığı... ...modellik yaptığı bir ilan. Ve bu süper modelleri kullanıyor. Tabii süper modelleri sadece bir e, kadın imgesi olarak kullanmıyor. Doğrudan süper model imgesi olarak kullanıyorlar. O yüzden de PETA ilanları... ...çoğunlukla cinsiyetçilikle suçlanıyor. Hı hı. E, kast edilen bu olmayabilir. Çünkü e, özellikle de... Moda endüstrisiyle ciddi bir problemi var PETA'nın. vesaire vesaireyle son derece de haklı bir zeminden ilerleyen bir problem bu. O yüzden de moda endüstrisinin e, imajlarını alıp tersinden okuma yapan bir yöntem kullanıyor. Fakat bu yöntemi yaparken aynı zamanda da sıklıkla, cinsiyetçilikle suçlanan ilanlarla karşımıza çıkıyorlar. E, cinsiyetçi ama. Yani evet. o, e, hani senin tersini düşünmediğini biliyorum. Biraz tartışmayı... <gülüyor> e, sürdürebilmek için bu şekilde konuşuyorsun ama e, yani söyleyelim evet cinsiyetçi ilanlarla karşı karşıyayız. E, biraz şöyle bir e, tarafı var hani PETA tarafından bakarsak e, mevcut olan e, yapıyı e, kullanarak o yapının üzerinden e, sürdürüyor şeyi, yürüyüşünü. Evet. Dolayısıyla da o yapının görsel dili, o yapının şey karşılığı, e, görsel karşılığı ve e, söylem karşılığını kullanıyor burada. İşte muhtemelen bu melekler meselesi de bu melek imgesini kullanan bir iç çamaşırı markasının yarattığı görselliğe referans veriyor. Zaten öyle evet. e, bir şey. Adını e, anmayalım markanın ama e, öyle bir e, şey referans veriyor. E, gündemi kullanıyor, gündem de böyle oluyor. Yani e, şimdi daha önce de konuştuk jamming dediğimiz yani karıştırma, culture jamming, kültürel titriş şeylerle boz, bozma, sinyalleri bozma diye... Ee, ...kullanılan kelimeden... ...türetilmiş bir şey Jeming. Jeming'in böyle bir şeyi var. Yani... Sistim. ...daha önce burada konuşmuştuk. Bir sigara firmasının... ...yapmış olduğu bir e, ilandan... ...söz etmiştim ben. Ee, bir kovboy var. Klasik bildiğimiz o sigara firmasının... ...kovboyu. Kovboyun atı... ...ölmüş. Ee, second smoke kills yazıyor. Smokes Kills yazıyor üzerinde. Evet. Yani pasif içicilik öldürür diyor... Ama oradaki imge hani sigara içen, kovboy, erkek imgesi aslında kendi başına oturup... Aynı gücüyle duruyor. Evet bir de kendi başına oturup biz böyle bir şey yapalım denilecek bir şey değil. Yani karşı çıktığın grup onu kullandığı için ancak onun üzerinden iletişim sürdürüyorsun. Bu alan bu manada biraz meşakkatli bir alan. Eleştirel bir yerden bakacaksan bun bunları bu kadar güçlü kullanamayabilirsin. ...FETA bunu hiç takmıyor anladığım kadarıyla. Eleştirel Bu tarafa eleştirel olmak değil... ...kendi yürüdüğü yola eleştirel olmak diye bakıyor. Tabii ama burada başka bir soruyla daha karşılaşıyoruz. Şimdi ilanlarının çoğuna baktığımız zaman... Hepsini bildiğimi iddia etmek mümkün değil ama ilanlarına baktığımız zaman hep kadın modelleri görüyoruz. Yani koskoca moda endüstrisi içerisinde PETA'nın aktivisti olabilecek hiç mi erkek model yok ya da bu özellikle mi tercih edilmiyor? Çünkü e, meta haline getirilmiş kadın imgesi kadar meta haline getirilmiş erkek imgeleriyle de karşı karşıyayız moda endüstrisinde. Özellikle iç çamaşırı ilanlarında. E, bu durumda... Bir kadın ve bir erkek model kullanmak mümkünken... ...sadece kadını kullanıyor olmak özel bir seçim olmuyor mu? E, kesinlikle öyle. Sadece iç çamaşırlı değil. Yani kozmetik ilanlarında da e, ki kozmetikler yoğun olarak... ...hayvan deneyleri vesaire gibi başka alanları da içeren şeyler... ...kozmetik ilanlarında da erkek imgesi çok yoğun olarak kullanılır. E, yani şimdi onlar adına konuşabilecek bir şeyimiz yok. Bu konudaki tartışmalara baktığımızda... Bunun etkili olduğunu düşündükleri için buradan yürüdüklerini söylüyorlar. Röportajlarında ya da çeşitli bu konudaki demeçlerinde yapılabilir ama yapmıyorlar. Yani çok daha etkili olduğunu, hızlı dönüş aldıklarını, dikkat çektiklerini söylüyorlar. Yani Tabii çıplak bir kadına yani, daha kolay bakıldığını söylüyorlar mesela. Yani abi, çıplak diyorum ama hani... dikkat çekmeyi kolaylaşma. Mesela Monreal'de Pamela Anderson'ın e, modellik yaptığı ilanlarından bir tanesi... ...seksist olduğu yani cinsiyetçi olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştı. Mesela bu çok büyük bir gürültü kopardı ve ayrı bir iletişim alanı daha açtı. Ama buradaki soru o zaman tam olarak şey haline geliyor. Reklamın iyisi kötüsü olmaz mı Rauf Bey? E, oluyor işte. Yani e, sonuçta daha önce de bunun üzerinde konuşmuştuk. Bir yerden yaparken bir yerden bozuyorsun. Şimdi evet bu daha fazla tartıştırdı. Seksis mi değil mi vesaire falan. Bu, bu da işte bir gündemin e, bu e, tarafa yayılmasını bu gündemle e, şey yapmasını e, oluşmasını sağladı. PETA'nın önerdiği gündemle. Şimdi ilandan biraz söz edeyim. İlan diyor ki all animals have the same parts. Yani e, bir klasik şey vardır ya bir... ...inek imgesinin üzerinde burası but, burası kol, burası sırt falan diye işaretlenmiş <gülüyor> bir harita vardır. O haritayı Pamela Anderson'ın vücuduna yerleştirmişler. Oldukça seksi görünen ve bir yatakta e işte oturan şey. bir Pamela Anderson. Zaten problem biraz buradan çıkıyor galiba. Yani sürekli olarak aynı seksi imgeyi tekrarlıyor olmak üzerine konuşuluyor. E, yani bu, bu taraf, yani bu gerçekten çok şey bir tartışma. Ben olsaydım, biz olsaydık böyle yapar mıydık, yapmazdık. Ama öbür taraftan da Pamela Anderson kullanacağım dediğin zaman... ...hani ne olacak şimdi Pamela Anderson'la dünya meselelerini mi konuşacaksın? Yani Fakat onun üzerinden şeyi, bakınca da böyle bir acayiplik var yani. Onu, Tercih onu bir kenara bir sorun yani. koyalım mesela. Bu, bu sözü de aslında tırnak içinde söylediğini ben belirtmek isterim. Çünkü Pamela Anderson PETA'ya başından beri çok büyük destek veriyor. Ve çok ciddi destek veriyor. O yüzden bu alanda da aslında bütün çizilmiş... ...tırnak içindeki karikatürize dışında bir kadından bahsediyoruz. Elbette ama sözünü ettiğim... E, ...kendisini konumlandırdığı alan net. İkonda. O alanın dışında bir alanda da bir şey yapan birisi değil bu. Yani e, biraz buradaki şeyi onun üzerinden okuyorum ben. E, bu bir baştan bu tercihi yapıyorsun. Yani sen böyle bir e, imgeyle yola çıkacaksan... ...o imge kendisini böyle görüyor zaten. Ve aslında kitlelerde onu böyle görüyor. Ancak o zaman güçlü oluyorsun. Yani bu... E, bir şey değil, bir özür olarak söylemiyorum bunu ama böyle yola çıkınca başka çare yok. Sonuçlar bu tarafa doğru gitmek zorunda kalıyor. Şimdi e, tartışılan kampanyaları üzerine konuşacağız dedik. Çok tartışılan bir başka kampanyasıysa cinsiyetçilik üzerinden değil bambaşka bir e, şey üzerinden. Evet. Aslında biraz da türcü bir ruh haliyle tartışıldı. Şöyle ki e, PETA'nın Holocaust on your plate yani tabağınızdaki soykırım adlı bir kampanyasıydı bu. Kampanya görseline baktığımız zaman e, sol tarafta çok bilindik toplama kampından soykırma uğramış Yahudilerin toplama kampından bir görüntü var ve hemen karşısında da bir kasap görüntüsü var ve ikisini bir araya koyup bu ikisi aynı şeydir diyen bir kampanyaydı ki Almanya'da yüksek mahkeme tarafından yasaklanan bir kampanya bu. Evet, e, tabii yani e, holokost görüntülerinin kullanılması, e, yayılması yasak Almanya'da böyle bir şey var. Bu bildiğimiz klasik İnsanlar raflara dizilmiş gibi e, olan fotoğraflardan söz ediyoruz. Hemen karşısında da yine kafeslere dizilmiş tavuklar olan Aha. bir kampanyadan söz ediyoruz. E, dolayısıyla bunların ikisini e, bir araya topluyor ve üzerine de şöyle bir slogan yazmış. E, hayvanlara göre bütün insanlar nazidir diyor. Yani ...hayvanlar hmm. açısından bakarsanız... ...two animals, all people are, uh, are Nazis diyor. Aslında bütün dinamiği tersine çeviren... ...ve gerçekten anında dikkat çeken... ...bir kampanyadan bahsediyoruz ama... ...çok fazla hassas noktaya dokunuyor bir yandan. E, şöyle yapıyor... E, ...şimdi bütün bu sözler... ...yani tabağınızdaki soykırım... ...hayvanlar açısından bakarsanız... ...bütün insanlar nazidir gibi şeyler... ...sözler zaten kendi başına aslında çok güçlü. Onları böyle bir görsellikle sunmadan... ...başka bir görsellikle de sunarak... ...bunu yapabilirsiniz... Ama hani demin söylediğim gibi sen anlamayabilirsin kardeşim. Ben sana bütün hani ıcığına cıcığına kadar ne söylediğimi göstereceğim. Yani bir şans bırakmayacağım sana. Yani soykırım dediğim zaman aha işte bundan söz ediyorum. İşte şey dediğim zaman... Melek dediğim zaman aha bu melektir bak halkasını da koydum gibi bir yerden bakıyor. Yani bütün kampanyalarda bu yani var. Kırmızı halka. E, bir, bir şey yani an anlamayana da anlatmak. En son e, hani şey sınıfın en az anlayan insanına hitap ederek eğitim verirsiniz ya. En az anlayan öğrenciye göre eğitim verirsiniz ki diğerleri zaten anlar. Temel eğitimden söylüyorum. Burada da öyle bir şey var. Temel iletişimini e, hiçbir şey anlamayacak, e, farkında olmadan geçip gidecek insanlara göre yapıyor. Yani zaten grafiklerinde de öyle bir şey var kocaman harfler kırmızılar işte güçlü bir ikonografi falan kullanıyorlar e, burada e, yaptıkları bu e, İşin doğrusu bazı kampanyalarında imzalarına çok önem veriyorlar ama bu kampanyada imzaya pek önem vermemişler yani imzayı göremiyoruz gibi neredeyse şeylerde daha fazla enteresan ve tartışma yaratan kampanyalar üzerine konuşmaya devam edeceğiz ama PETA'nın son kampanyası bir moda şovuydu. Bu sefer insan modellerinin değil hayvan modellerinin bir animasyon filmde bütün gene moda imgelerini kullanarak yürüdüğü fakat en sonunda da arkada moda endüstrisinin arkasında yine durumu tersine çevirmişlerdi. Kafeslerde insan çocuklarının korkarak beklediği işte derisi ya. yüzülmüş ellerin kolları ...ve diğer uzuvların bulunduğu... ...yani mod, e, podyuma çıkan model hayvanların... ...derilerini ve kürklerini gidi ...insanları gördüğümüz bir kampanya yaptılar. Bu kampanyada da... ...son dönemin ünlü... E, ...pop yıldızlarından Sia ile işbirliğine gittiler... ...ve Sia, Free the Animal... ...Hayvanı Özgürleştir adlı şarkısını... ...bu kampanya için e, PETA'ya verdi. Şarkıyı dinleyelim... ...ondan sonra bu kampanya üzerine konuşalım mı? Olur, e, bir şarkı dinledikten sonra... ...filmi de bir tekrar anlatalım. Tamam. 94.9 Açık Radyo'da hem zeminde Rauf kesemem ve Damla Özler'le berabersiniz ve PETA kampanyaları üzerinden sosyal fayda iletişiminde kışkırtıcı, provokatif kampanyacılık üzerine konuşuyoruz. Son kampanyasının şarkısını dinledik PETA'nın. Kampanya filminin sonunda her yıl milyonlarca hayvan tutsak ediliyor ve öldürülüyor ve bunu moda için yapıyoruz insanlar olarak. Derilerinizi çıkarın, insanlığınızı giyin diyor. E, müthiş yani derilerinizi çıkarın insanlığınızı giyin hakikaten e, söylenebilecek en güzel şeylerden biri bu konuda. Filmi biraz anlatalım film e, podyumda geçiyor e, insan e, derilerinden ya da insan uzuvlarından e, yapılmış olduğu anlaşılan bir takım elbiseler e, görüyoruz bunları kullanan hayvanlar görüyoruz podyumda yürüyorlar. Bir canlandırma tabii, hani karikatürize değil ama bir canlandırma, bir animasyonla karşı karşıyayız. Oldukça da profesyonel bir canlandırma çok, bu arada. Çok güçlü, çok iyi yapılmış, ee, teknolojinin bütün olanakları kullanılmış. Şeyin sonuna doğru, defilenin sonuna doğru bir tilki üzerindekileri çıkartıp selam veriyor. Ve işte bir fok ya da bir deniz aslanı tam onu animasyon olduğu için şey yapmak mümkün değil. En azından bizim profesyonelliğimiz yetmiyor. E, ...görüyoruz. Yine üzerindeki... E, giysisi çıkartarak poz veriyorlar. O tilkinin ifadesi... ...sanki şey gibi böyle hani oradaki... E, ...tasarımcının... ...selamı gibi bir e, selam veriyor. Sonra kamera arka tarafa odak, Arka tarafa doğru gidiyor. Kulise doğru gidiyor. Kuliste işte bir soyunma odası vesaire... ...var böyle ortam çok güzel. Pırıl pırıl... ...ışıklar, aynalar. E, sonra böyle... Bir ...kulisin köşesinde bir yerde... ...bu işin arka planını göreceğimizi... ...artık anladığımız... ...yarı açık bir e, kapı var, bir e, şey gibi hani cezaevi kapısı gibi diyeyim hani tam olarak anla şey değil. Bu kapıdan içeri girildiğinde içeride kesilmiş kollar, bacaklar, insan usulları... ...onlarının e, asılmasına yarayan çengeller yani bir mezbahada görülebilecek şeylerle karşılaşıyoruz. İşte derisi yüzülmüş insan bedenleri görüyoruz yerde ve kafeslerde hala yaşayan insanlar var. Çıplak ve e, şey bir haldeler, kötü bir haldeler... En son kamera gelip bir kafese odaklanıyor... ...onun önünde duruyor ve orada titremekte olan korkuyla bize bakan bir çocuk görüyoruz. Yani aslında belki bir tilki yavrusu... ...belki başka bir hayvanın yavrusunun böyle bir durumda... ...sırasını beklerken halini gösteren bir şey görüyoruz. Gözler çok önemsenmiş. Yani bütün film boyunca gördüğümüz şahsiyetlerin hepsinin gözlerine bir odaklanma var... Ee, ...onun arkasından da diyor ki insanlar... ...milyonlarca hayvanı yıllar ve yıllardır... ...bu şekilde yok ediyorlar... Ee, ...derilerinizi çıkartın... ...insanlığınızı giyin... Ee, diyor. ...güçlü ve e, burada şeyden de... ...söz etmemiz pek mümkün değil... ...demin konuştuğumuz türden bir cinsiyetçilikten ama... E, ...baştan beri sözünü ettiğimiz... ...çıplak gerçeği hiçbir... ...sansüre uğratmaksızın... ...kandan vesaireden yani... E, ...belki işte çıplaklıktan... ...vesaireden bunlardan hiç korkmadan... Pat diye yüzümüze gösteriyor olması... ...bize gösteriyor olması da... E, ...o kışkırtıcı tarafı şey yapıyor. Evet, diğer e... örneklere baktığımız zaman bu kampanya diğerlerinden biraz ayrılıyor. Çünkü e, birçok suçlamayı artık bertaraf etmiş fakat yine aynı vuruculukta aynı provokatiflikte ve e, aynı sertlikte bir kampanya içeriğiyle karşı karşıyayız. Yani söylem yumuşamamış gösterdikleri yumuşamamış. Burada belki sözü edilebilecek o da çok minör bir şey olarak e, fazla estetize bir dünya e, olmasından bahsedebiliriz. O kadar estetize ki aslında çok güzel görünüyor her şey bir yandan. Ama bu tamamen bambaşka bir konu şiddetin estetize edilmesi üzerine. Yine demin başlangıçta konuştuğumuz ilk bölümde konuştuğumuz şeye burada referans vererek gideceğim ben. O dünyayı kullanıyor. Yani moda dünyasında zaten her şey estetize, estetize senin de söylediğin gibi. Bu dünya üzerinden gittiği için de öyle çok da şeyi sorgulamıyor. Yani o dünyanın kodlarını olduğu gibi kullanmış. Bana burada yanlış gelmedi mesela yani Yok, evet. e, dili burada kullanması falan. Burada e, tam tersine çok iyi kurgulanmış. Güçlü bir kampanya olduğunu düşünüyorum ben. Çok güçlü bir kampanyadan bahsediyoruz. Hakikaten hem ajansının hem de e, onaylayanların, düşünenlerin eline sağlık diyoruz bu kampanya için. söylemi de çok güçlü. E, Dillerinizi çıkarın, insanlığınızı giyin. Evet. Hemzemin'de Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Ee, bu hafta PETA kampanyaları üzerinden provokatif e, sosyal fayda iletişimi üzerine konuştuk. Daha pek çok örnekte bulmak mümkün. Zaten buluyor olacağız. Ee, Feryal bugün bizimle beraberdi yine. Çok teşekkürler. Eline sağlık Feryal. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin.